Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ve men itteba'hum bi ihsanin ila yevmi d billahi rabbâ ve bil İslami dînâ ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulâ ve Nebiyyâ Çok değerli kardeşlerim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 İdrak ettiğimiz bu bayramı Müslümanların hayrına vesile kılmasını niyaz ediyorum kıymetli dostlar. Allah Azze ve Celle bir dahaki Ramazan'a ve bir dahaki hayırlı günlere inşallah tek bir sancak, tek bir devlet altında girebilmeyi cümlemize nasip ve muesser eylesin. Tafsir-i Furkan biiznillahü teala kaldığı yerden devam ediyor. Bir bayram molası verdik malum. Hemen ardından inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakara suresi 204. ayeti kerimede kaldık. Lakin araya bayram girmesi hasebiyle de yine de inşallah her zaman olduğu gibi tekrar etmiş olalım. Bakara suresinin 204. ayetinden önceki ayetlerde haçlarla alakalı ve haç menasikleriyle alakalı ayetleri konuşmuştuk. Ama ondan öncesinde 202-203 hatta 201, 202, 203. ayetlerde Allah Azza ve Celle dünyalık isteyen insanlardan bahsetmişti. Biz de bunun üzerinde hakikaten ziyadesiyle konuşmuştuk. Halbuki Allah bize bu ayette öğretti dedi ki hem dünyalık isteyin hem de ahiretlik isteyin. Başka bir ifadeyle hem dünyada güzellik isteyin hem de ahirette. Biz bunu hatta namazlarımızda dua olarak bile koşuyoruz. Rabbena a'tina fid dunya hasaneh ve fil ahireti hasene bunun öğreticisi Allah Azza ve celledir dolayısıyla sadece dünyada hasene istemeyin dedi Allah İsteyecekseniz dünyada da iyilik isteyin ahirette de isteyin dedi Allah Subhanahu ve teala ve böylelikle 204. ayeti kerime geldik kıymetli dostlar 204 ve 205. ayeti kerimeleri birlikte işleyeceğiz ben art arda okuyacağım inşallah Ardından da mealini vereceğiz ve onun hemen de ardından bu ayet-i kerimenin üzerinde konuşmaya başlayacağız inşallah. Şöyle buyuruyor Subhanahu ve Taala Bakara Suresi'nin 204. ayet-i kerimesinde. Sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem. Ve minen nâsi men yu'cibuke kavluhu fi'l hayâti'd dunyâ ve yashhadu'llâhe 'alâ mâ fi kalbihu ve huve'd'l hisâm. İki yüz beşten devam ediyorum hemen inşallah. Sağudu billahi. Ve iza tevalla sa'a fil ardi li yufside fiyha ve yuhlik el hartha vel nasil vallahu la yuhibbul fesad. Mealen ise şöyle buyuruyor Allah azza ve Celle. insanlardan öyleleri vardır ki dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kalbinde olana samimi olduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o hasınların en yamanıdır. 205'te ise şöyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu: O dönüp gitti mi yahut bir iş başına geçti mi yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip etmek, nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. <gülüyor> Şimdi kıymetli kardeşler 204 ve 205. ayet kelimeleri dakik bir şekilde eee anlamak için nuzul sebebine bakmak icap ediyor. Bu ayet-i kerimelerin nuzul sebebine baktığımız zaman Ahnes İbni Şerif diye bir adamdan bahsedilir. Sizlerden istirham ediyorum. Tefsir kitaplarına müracaat ediniz var hakikaten bu ayet-i kerimenin nuzul sebebine bir göz atınız. Ahnes İbni Şerif hakkında indiğine dair çok güçlü rivayetler vardır bu ayet-i kerimelerin ayette de geçtiği üzere ben tekrar aynen mealini okuyacağım ki inşallah zihinlerde biraz canlı kalsın o ibare canlı kalsın çünkü ilerleyen vakitlerde bize lazım olacak diyor ki o kimse dünya hayatı hakkında bir şeyler söylediği zaman diyor sizin hoşunuza gider senin hoşuna gider diyor hatta Resulü aleyhissalatu vesselam muhatap alarak ama onu muhatap alan ayet-i kerimeler şüphesiz bizi de muhatap almıştır dolayısıyla diyor ki ayet-i kerime Size dünya hayatında ve dünyanın süslü sözlerinden bahsettiği zaman siz sizin hoşunuza gider diyor ayeti kerime. Bu bir haber sigasıdır. Aslında ayet-i kerimenin bizim anlayacağımız dilde beyanı şerifi şu. Diyor ki ey kullarım dünya hayatı hakkında söylenen süslü sözler aldatıcı sözler sizi kandırmasın. Daha da sadeleştireyim mi dostlar? Dünya hayatı sizi aldatmasın. Ahirete bedel olarak sakın ha sakın dünyayı tercih etmeyin diyor ayet geliyor. Azık bu. Tefsirul Furkan'ın bu geceki azığı bu olacak inşallah. Dünya hayatı hakkında süslü sözler söyleniyor mu? Söyleniyor. Konuşacağız. Birileri bizi dünyanın merkezine çekip ahireti unutturmaya çalışıyor mu? Evet. Bunu konuşacağız rahman. Yani diyor ki o adamdan için, Ahnes'ten için öyle sözler sarf eder ki, öyle bir kabiliyeti vardır ki, öyle şeyler sunar ki, serdeder ki, dünyayı sever, ahireti unutursunuz. Ahiret merkezli değil, dünya merkezli bakmaya başlarsınız diyor ayeti kerime. Dolayısıyla ben ne yaptım? İnşallah dedim ki öğrenmemiz gereken, Şimdi bu ayet kerimenin hayatımızda bir yeri olması lazım. Bu hayatının bu hayatımızda sadrımıza şifa olması lazım bu ayetlerin. Dolayısıyla iki hususu konuşacağız inşallah. Bir, Ahiretten vazgeçip dünya asla bize cazip gelmemeli. Kim neyi anlatırsa anlatsın, kim hangi mecraya çekmeye çalışırsa çalışsın, ahiret unutup ahireti terk edip dünya bize cazip gelmemeli bu ayetin nasihatı bu, bu ayetin öğretisi bu. Yani siz dünya sizi aldatıp da ahireti unutanlardan olmayın diyor ayeti kerime. İkincisi ise bilmiyorum hak verecek misiniz? İnşallah o ayeti bu boyutunu konuşmaya başladığım zaman inşallah hak vereceğinizi ümit ediyorum. Bu ayeti kerime ilk Ahnas İbni Şerifi okuduğum zaman onun yaptıklarını tefsir kitaplarında, rivayetlerde, tarih kitaplarında Nedense yine benim aklıma sözleriyle bizi aldatan yöneticiler geldi. Sakın bana kızmayın dostlar. Hocam neredeyse her ayeti yöneticilere ve zalimlere bağlıyorsun demeyesiniz. Ayete mutabık düştükçe ve Rabbim inayet verdikçe biz bu hakkı ve hakikatleri söylemeye devam edeceğiz Teala. Dolayısıyla iki noktayı sizlerle paylaşmış olacağız bu ayeti kerimeden. Şimdi dedik ki bire... Ahiretten vazgeçip de dünya bize cazip gelmemeli. Yani dünya merkezli bakmamalıyız olaylara. Bunun açılımını yapmak istiyorum inşallah. Ayetin mealini vermiştim. Dedim ya bize ileride çok lazım olacak. Bakın tekrar ediyorum. Harfiyen tekrar ediyorum. O diyor ki dünya hayatı hakkında söyledikleri sizi ahiretten alıkoyar. Sizden dünyayı tercih etmenizi ister. Şimdi ayet bu biz buradan neyi anlıyoruz dostlar diyor ki Allah Azze ve Celle zımnen, ahireti satmayın ahireti satmayın dünyayı size sevdirmeye çalışsalar da eğer ki bunun karşılığında bedel olarak ahireti satmanız isteniyorsa satmayın diyor Allah ne kadar süslü konuşursa konuşsun, ne kadar etkileyici konuşursa konuşsun, ne kadar laf cambazı olursa olsun, eğer ki sizden bedel olarak ahireti satmanızı istiyorsa satmayın diyor Allah. Size anlattıkları süslü gelmesin diyor Allah. Nasihat ediyor Allah bize. Olması gerekeni öğretiyor Allah Subhanahu ve teala. Diyor ki sakın sizi aldatmaya çalışacak. Sizde bir şeyleri süslü göstermeye çalışacak. Diyecek ki şunu yaparsanız daha iyi olur diyecek. Sakın ha sakın. Eğer ki bunu yapmanızın karşılığında bedel olarak sizden ahireti satmanız isteniyorsa satmayın diyor Allah. Bu ayetin Türkçesi bu. Hocam vakada var mı bunun yeri? Var. Hemen söylüyorum. Hazırlanırken bu ayeti kerimeye tefsir Furkan'ın ilk derslerinde Bu örneği vermiştim kısmen Ama mutabık düştüğü için yine veriyorum Şimdi Süslü gösterirler dedim ya Dünya hayatını sevdirirler Dünya hayatını cazip kılarlar sana ki Ahiretten bir şeyler veresin Yeri geldiği için zikrediyorum Notlarımın arasında var Aslında birkaç sayfa sonra ama Hemen söyleyeyim Aslında bizim kulluğumuzun Başka bir adı var ne biliyor musunuz? Maraton. Biz Allah bize lütfetti, dünyaya getirdi, mükellef kıldı. Akıl verdi, akıl ihsan etti, kul olduk. Bir maratona çıktık ve maratonun sonunda bir hedef var. Nedir o hedefin adı? Cennet. Rızayı ilahi. Allah Azza ve Celle'nin memnuniyeti. Dedi ki kulum Abdullah çık başla koşmaya. Allah Azza ve Celle'nin benden istediği şu O sonuca, sona, mutlu sona sıkıntısız varmak Düşmeden, yığılıp kalmadan, sendelemeden Allah'ın yardımıyla, inayetiyle mutlu sona ulaşmak Allah'ın isteği bu <gülüyor> Kulluğun vakasını anlatıyor Allah Ölümü ve hayatı ben bunun için yarattım diyor. Teşbihde hata olmasın bu koşuyu tamamlayın diye yarattım diyor Allah. Ama işin el ilgincine bu maraton koşusunda engelsiz olur mu hiç? اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ en اَنْ يَقُولُ اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İman ettik dey vermekle salınacaklarını mı zannediyorlar? Onlar sınava tabi tutulacaktır diyor Allah. Engeller çıkacak karşımıza birisi çıkacak karşınıza ne bileyim parayı sevdirecek size bedel olarak ahireti satmanızı isteyecek sizden ama süslü gösterecek öyle bir süslü gösterecek öyle bir anlatacak ki zannedeceksiniz ki Allah bundan razı işte Ahnas İbni Şerif bunu yaptı sözleriyle ifadeleriyle duruşuyla ne bileyim Üslubuyla dünyayı sevdirdi ve ondan sonra ahiretini heder etti. Etmeyin diyor Allah. İlk aklıma başörtüsü örneği gelmişti Fransa'da. Ben o dönem Avrupa'daydım. Hatırlayınız tefsir dersimizin ilk ya da bilmiyorum ilk beş dersin arasında verdiğim bir örnekti öyle hatırlıyorum. Dikkat edin. Bir kimse dünya hayatını ve zinetlerini nasıl süstüğü gösterebiliyor. Buna bedel olarak da ahireti nasıl sattırabiliyor? Bu sözlerimizin vakada elhamdülillah yeri olduğu için söylüyoruz. Fransa'da ortaokul ve lisede başörtüsü yasaklayınca tabi biliyorsunuz Fransa'da özellikle Faslı, Cezayirli ve Türk Müslümanlar çok. Biliyoruz biz oradaydık. Müslümanlar mütereddit kaldılar. Tamam bu bir kadın için farzların tacı, başların tacı, Allah bunu farz kılmıştır ama ne yapmak lazım bir taraftan da ilim bir taraftan da kız çocuklarımızın okuması lazım mutereddit geller gitler yaşıyor Müslümanlar Fransa'da hiç unutmuyorum şimdi öldü gitti duamız Allah ona rahmet etsin ee, Mısır El Azhar Üniversitesi'nin rektörü o dönem dün gibi hatırlıyorum dün kulaklarından hiç gitmez şöyle bir açıklama yaptı dedi ki Müslüman neslin geleceği Hayrı açısından Gelecekte daha hayırlı Yerlerde olmaları açısından Başörtüyü çıkarmalarında Dinen hiçbir sakınca yoktur Duydunuz mu dostlar? Koskoca Ezher'in rektörü Yalan mı söyleyecek? Yalan söylüyor Vallahi yalan söylüyor Ama bakınız ayete ne kadar Mutabuk düşüyor anladınız mı dostlar? Dünya hayatına dair Aldatıcı konuştu mu? Vallahi konuştu. Dedi ki nesillerimiz daha hayırlı yerlere gelmeleri lazım. Biz bunu 10-15 sene önce çok duyduk. Doktor kapalı başı örtülü bir bacımız doktor olmasın mı demedik mi? Dedik. Bizi savunan şöyle dirayetli başı örtülü avukatlarımız olmasın demedik mi? Ve bize bunu kanaat önderleri hocalarımız, imamlarımız... Kürsülerde Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın mihraplarında minbelerinde bas bas bağırmadılar mı? Vallahi öyle. Doğru mu kardeşler? Doğruları söylüyoruz. Süslü gösterdi mi? Evet. Hayırlı yerlerde olmak lazım dedi. Müslümanlara böyle seslendi ve Müslümanlar başörtülerini açtılar Fransa'da. Biz bunu gördük. Ama işin özü bu değil. Uzunca bir maraton Engeller çıkacak Az önce verdiğim örnekte olduğu gibi Birisi gelecek diyecek ki kardeşim Bak daha iyi yerlerde olabilirsin Eğer ki şimdi Allah'ın emrine kulak verirsen Bu hakkı kaybedeceksin Bu insana cazip gelir mi Vallahi gelir Çünkü insan bunu sever Fıtraten sever Bu sünnetullahı kimse değiştiremez ama bizi eğiten, donatan, yetiştiren Rabbimiz var. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din var. Bize öğretiyor, diyor ki öyle değil. Sen orayı seviyorsun ama Allah'ın rızasına bedel olarak olmaz. Karşılığında cenneti satarak olmaz. Cümleciklerim daha iyi anlaşılsın diye size bir diyaloğumu paylaşayım. Hikaye kitabından filan alıntı değil ha. Yaşadım. Diyorum ki kardeşim öyle bir konuma sahip ki hakkı söyleyebilmesi lazım. Bir sürü insan onu dinliyor. Kulak veriyor. Öğretmen hoca siz artık adına ne derseniz. Dedim ki üstadım şu bulunduğunuz mevkinin hakkını verseniz Allah'tan korkmadan Allah azze ve celle'den korkarak kınayıcının kınamasından korkmadan hakkı söyleseniz olmaz mı dedim cevaba dikkat edin. Dedi ki işimden olurum. Şimdi dünya hayatı ona nasıl sevdirilmiş dikkat edin. Koşuyor ya maratonda dedim ya. Bak karşısına iş bir engel olarak çıkardı Allah. Ayette ne diyor? O süslü gösterilecek sakına, Ahiret bedel olarak satmayın onun için dedi Allah. Bunu öğretti Allah bize. Dedi ki işimden olurum. Devam ediyor. Bundan sonrasını o anlatsın. Diyor ki bana hitaben... Bir de kızdı bana böyle yiddetlendi hiç sorma gitsin. Dedi işimden olurum hocam. İşimden olduğum zaman ne olur biliyor musun? Bakın sami söylüyorum bunların hikaye kitabı değil ha. Aynen yaşadığımı anlatıyorum. Diyor ki işimden olduğum zaman ne olur hocam? Çoluk çocuk aç kalır hocam. Çoluk çocuk aç kaldığı zaman ne olur? Çoluk çocuk maazallah ölür hocam. Sen beni evlat katilim yapacaksın. <gülüyor> Nereye bağladın ay mübarek ya. İşte bu ona bir kere süslü gösterildiyse ahireti bedel olarak satma pahasına onu tercih edecektir. Anlatmaya çalıştığım bu. Bize dünya hayatı süslü gösterilmeye çalışacak. Bu işin tabiatında var. Ama Allah Azza ve celle bizlere diyor ki kulak verin dinleyin ve sakın ha sakın dünya size süslü gösterilse de aldanmayın diyor Allah. Şimdi işin özü bu. Daha da acı yönüne temas edeceğim dostlar. Hakikaten üzücü olan kısmı şimdi geliyor. Bu bir sıkıntı mı? Bu bir sıkıntı. Ama biz işin farkında değiliz. Bu daha da büyük bir sıkıntı. Biz dünya hayatını tercih ediyoruz. Bedel olarak da ahireti satıyoruz. Ama vallahi hala gülebiliyoruz bir şeylerle övünebiliyoruz. Bu cümlemi istirham ediyorum. Not edin, altını çizin. Ve bu gece Tefsir Furkan'ın en güçlü azı olsun size inşallah, rahman. Tekrar ediyorum. Biz az önceki söylediklerimizi yaşıyoruz. O bir hastalık, hastalık. Daha da üzücü olan biz işin farkında değiliz. Biz Allah azza ve celle'yi gazaplandırmak pahasına dünya işlerine meyled etmişiz bitmiyor virgül attım devam ediyorum ötesinde bununla övünüyoruz Vallahi Allah Azza ve Celle'nin haramıyla övünür hale geldik bir örnek vereyim başörtüsü mağduru bir dönem başörtüsünü tıp üniversitesinde tıpı bitireceğim diye çıkaran bir bayan yıllar sonra bir mecliste otururken babası elhamdülillah başı kapalı bir kız doktoru yetiştirmeye Allah bana nasip etti diye övündü sorarlar sana mübarek sen Allah Azza ve celle'yi gadaplandırarak doktor oldun Allah senin doktorluğundan bu şekilde doktor oluşundan razı değil ki ama sana dünya bir kere süslü gösterilmiş aldanmışsın sen anladınız değil mi dostlar ne demek istediğimi biz bir hata yapıyoruz ama bunun farkında değiliz. Bugün haram yolla ev alıyor. Allah Azza ve Celle'nin gadaplandığı bir şekilde ev alıyor. Vallahi buna adı oturuyor diyor ki elhamdülillah çocuğumuzun çocuğumuzun başını sokacağı bir evi var. Allah razı değil. Neyle övünüyorsun sen? Çocuğun bir tomar para kazanıyor elhamdülillah diyor. Nasıl kazandığı sorusuna cevap veremiyor. Çünkü haram. Biz bugün dünya ziynetlerine ettik, Haramla iştigal etmek pahasına yetmiyormuş gibi bununla da övünür hale geldik. İşin de en acısı bu. Biz neye sevineceğimizi neye üzüleceğimizi bilemez hale geldik. Doğru mu kardeşler? Subhanallah. Ahireti bedel olarak satmışız. Dünyalık az bir metaha karşılığında buna seviniyoruz. Kederlenmek dururken, üzülmek dururken, ağlamak dururken, Allah Azze ve Celle'nin bize vaat ettiği cenneti dünyalık karşılığında satmış olduğumuza sevinir hale geldik. Doğru mu dostlar? Eyvallah. Neye sevindiğimizi? Neye sevineceğimizi, neye üzüleceğimizi bilemez hale geldik. Allah'ın haramına Allah bereket versin der hale geldik. Var mı ötesi? Niye? haramla ev sahibi oldu. Dünyalık mı? Dünyalık. Bedel olarak ahireti satmış buna seviniyor. Allah bizi bu halde muhafaza buyursun. Şimdi iki tane arkadaş ortaklık yapmak istemişler. Demişler ki ne iş yapalım, ne yapalım, ne edelim? Dökmüşler, düşürmüşler. Tab ben bunu anlatıyorum. Siz de sakın şunu aklınızın bir tarafında çıkarmayın. Dünyalık işe o kadar endeksleniyoruz ki bazen neye sevineceğimize, neye üzüleceğimize, neye kederleneceğimizin farkında değiliz. Yani üzülülmesi gereken şeyi bile üzülemiyoruz. Çünkü hep dünya merkezli, dünya menfaati ve süsü merkezli bakıyoruz. Bunu da unutmayın. Ben anlatırken olur mu? İki arkadaş ortaklık yapalım demişler. Yapalım ne iş yapalım? Dökmüşler, düşünmüşler. En sonunda karar vermişler. Demişler ki askeriye, askeriye tek tekstil işi yani askeriye elbiselerinin kumaşlarını satalım. Gitmişler bir ordunun bir nizamiyenin karşısına dükkan açmışlar. Tabi ufak tefekte askeriye malzemeleri. İşte dükkan kıt kanaat dönüyor. Bir ay, iki ay, üç ay artık işler kötü gitmeye başlamış. Demişler ki vallahi böyle olmayacak. Ne yapsak ne etsek? Tam böyle sıkışkın oldukları bir vakitte Nizamiye'nin işte ordunun komutanı gelmiş. En rütbelisi. Demiş ki selamun aleyküm. selam. Demiş ki bize orduyu donatacak askeri kıyafetin kumaşlarından lazım. Bize 50.000 bin adet ayarlayabilir misiniz? Demiş. Allah. İsmaille ile İshak'mış bunların adı da. Gün onların günü. 50.000 bin ya. Onları ihya eder. Ooo. Başka bir iş yapmalarına gerek yok. Sevinmişler. 50.000 bin kumaş parçası satılacak, sipariş verilecek. Tamam mı tamam? Tam dükkandan ayrılacağında komutan demiş ki pazartesiye kadar demiş benden telgraf gelmezse saat 5'e kadar siparişi onaylayın. Telgraf gelirse sipariş iptal diye nasip. Başka bir yere demek ki o zaman siparişi vermeyin demiş. Tamam mı tamam? Bir düşünün İsmail Leis Hak işin olmadığı bir dönemde 50 bin sipariş alacaklar ama gel gör pazartesi saat 5'e kadar telgrafı beklemek zorundalar. Pazartesi oldu saat geçmek bilmiyor. Çünkü işin ucunda neticede dünyalık bir ziynete endekslenmiş bizim İsmail Leis Hak. Saat 1 olmuş vakit geçmiyor 2-3. Tabi bu arada hep gözleri postacıda. Getirecek mi getirmeyecek mi? elli boş mu gelecek gelmeyecek mi saat 5'e beş kala e, mahallenin sokağın köşesinden postacı elinde telgraflarla belirmiş tabi iyicene e, adrenalin yükselmiş İshak zaten durumu çok iyi değil biraz daha kendisini kötü hissetmiş İsmail kapıda bekliyor postacı her dükkana girip bir şeyler verip çıkıyor bir şeyler verip çıkıyor Tabii bunların aklında hala 50 bin adet kumaş var Oraya endekslenmişler. Bizim dükkana o telgraf gelecek mi gelmeyecek mi? Derken en sonunda postacı onların dükkanının kapısının önüne gelince İshak yere yığılmış. Kalbi dayanmamış artık. Zor nefes alıp veriyor. İsmail biraz daha dirayetli. Telgrafı almış, postacıyı karşılamış. Okuduktan sonra dükkana koşarak içeriye girmiş. Müjde İshak, müjde demiş. Telgraf komutandan gelmiyor. Senin köyünden geliyor. Annen ölmüş. <gülüyor> Demiş ki sıkıntı yok Allah rahmet eylesin. Şimdi neye endekslenmişler? Dünyalık bir ziynete endekslenmişler. Diyor ki müjde müjde. Diyor ki telgraf komutandan gelmemiş. Kimden? Köyden. Annen ölmüş. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Bunu burada niye paylaşmak istedim sizlerle? Biz bugün dünya süslerine o kadar endekslendik ki. Haram yiyor olurken bile neye sevindiğimizi, neye üzüldüğümüzün farkında değiliz. Katılıyor musunuz dostlar? Vallahi durum bu. Ya annen ölmüş senin. Sıkıntı yok denir mi yani? Ama 50.000 bin kumaşa endekslenince böyle olur. Sen de eğer dünya süsüne endekslenirsen ahiret senin için sıkıntı olmaktan çıkar. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Oldu mu dostlar inşallah? Şimdi Dünya ve ahiret. Ben bugün şöyle bir denklem kurdum. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Dünya ve ahiret. Allah Azza ve Celle bir ayetinde buyuruyor ki dostlar İnne Allah işterâ minel mu'minîne enfusahum ve bi bi'enne lehumul cennâ. Subhanallah. Ayete bakınız. Diyor ki Allah mu'minlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın aldı. Yani Allah bize bir değer verdi. Doğru mu? Dünya Samim söylüyorum dünyada aynı işi yapmak istiyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Dünya var ya dünya. Senin namazını satın almak istiyor aslında. Dünya senin Allah Azza ve Celle'nin dinine davetine etmiş olduğun hizmetleri satın almak istiyor. Seni Allah yolunda vermiş olduğun mücadeleyi dünya satın almak istiyor. Diyor ki yapma. Dünyaya meylet. Dünyanın işi bu. Allah'ın farzlarını satın almak istiyor dünya. Ama... Biz Allah azza ve celle bizim ahirette bize bir değer vermiş. Doğru mu? Allah azza ve celle namaza değer vermiş mi üstad? Kıymetli kardeşler, Allah azza ve celle namaza değer vermiş mi? Vermiş. Diyor ki bunun yerine getirene Allah azza ve celle cenneti vaat etmiş. Yani bir kimse namazı terk edeceği zaman şunu hiçbir zaman aklından çıkarmasın. Ben pahasını ve değerini biçmiş olan Allah'tır. Bunu elimin tersiyle itiyorum, dünyayı tercih ediyorum demektir. Doğru mu? Allah azza ve celle'nin farzlarından herhangi bir farzın değerini biçmiş olan Allah'tır. Kim ki bunları yerine getirirse onların yeri cennettir diyor Allah. Ama biz dünyanın biçmiş olduğu değere meyle diyoruz ve işin de en acı kısmı burası. Bizim değerimizi biçen Allah. Peki cennetin karşılığını Allah aşkına nasıl söylüyor? Cennetten değerli olan ne? Bir Müslüman Allah Azza Ve Celle'nin emrine muhalefet ettiği vakit Allah'ın kendisine biçmiş olduğu değeri elinin tersiyle ittiğini unutmasın. Tekrar edeyim mi cümleyi? Bir Müslüman cüretkar davranır da Allah Azza Ve Celle'nin kendisi için değer biçmiş olduğu cenneti elinin tersiyle itiyorsa, vallahi bir düşünsün. Çünkü değeri veren Allah'tır. Bize cenneti layık gören Allah'tır. Subhanallah. Onun için dünya zinetlerini tercih edip ahireti asla ama asla heba etmemeliyiz. Çünkü onun değerini ve pahasını bizler için belirleyen Allah'tır. Doğru mu? Şimdi keçeci zade Fuat Paşa ile Rusçarı konuşuyorlarmış. Çok önemli bir diyalog. Eğer ki bir şey sizin için değerliyse ucuza satar mısınız Allah aşkına siz söyleyin. Namaz. Allah'ın farzlarından herhangi birisi hiç fark etmez. Namaz aklıma geldiği için söylüyorum. Onun değerini biçen Allah ve hiçbir şey onun dengi değil ve ondan daha değerli değilse satar mısınız? Ama vallahi satıyoruz. Cık, diyoruz ama satıyoruz. Bak hep bir hayır dedik ama satıyoruz. Ya değerini biçen Allah'tır. Bize cenneti layık görmüş daha ne? Bizim için Havzu Kevser'i layık görmüş daha ne? Bu keçeci zade Fuat Paşa ile çar Rus Rus çarı böyle konuşurken demiş ki ya Fuat Paşa giriti bize satın demiş. Şimdi bir şey değerliyse nasıl konuşulur onu öğretecek aslında bize. Muhteşem bir diyalog ya. Az, öz. Diyor ki Fuat Paşa ya, şu Girit'i bize bir satın diyor ya. Orhan diyor sahibi Ruslar olsun. Diyor ki olur. Hiç beklemediği bir cevap alıyor Fuat Paşa'dan. Olur diyor. Ciddi bir Evet diyor. Olur vallahi olur. Kaça? Aldığımız değere. Aldığımız değere deyince çağır hemen diyor çantasını aldı. Diyor ki demek ki orasını biz alacak kudrette değiliz. Çünkü Müslüman orayı kanıyla aldılar. Doğru mu? E bizi cennet derse der. Oraya layık gören Allah'tır. O zaman ucuza niye satıyorsun mübarek? Dünya gelip geçici bir nimete, süse, aldatılmışla Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği sonsuz hayatı niye değişiyorsun? Değişmeyin diyor Allah. Allah Azze ve Celle bizim ayaklarımızı sabit kılsın dostlar. Peki, bunu inşallah Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine sunulan teklifler karşılığında dünya nimetleri ve dünya süsü ve buna bedel olarak ahiretten ödün verme teklif edildiğindeki duruşuna bakalım. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Bakınız dostlar, bir gün Kabe'yi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam tavaf ederken Velid ibn-i Mughira, Umayye bin Halef, As bin Wa'il Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karşısına dikildiler. Dediler ki bu iş böyle olmayacak. Aynen böyle. Açıp bakabilirsiniz. Sahih bir rivayettir. Sana ait değerler var. Bize ait değerler var. Az önce değerden bahsettim. Konuyu bağlamaya çalışıyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ait değerler karşılığında cennetin kazanıldığı İslam'ın kendisidir. Dedi ki Walid bin Mulra Moe bin Halef senin değerlerine karşılık bizim değerlerimiz Sana bize ve bizim bizim gücümüz olan Mekke'den otorite kadın Ne bileyim aklından ne gelirse Mekke'den sana bir şeyler vereceğiz Senden bunun karşılığında sadece değerlerinden vazgeçmeni istiyoruz peyder pey vazgeçmeni istiyoruz Biraz senden biraz bizden. Biraz bize biraz sana anladınız mı dostlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan kendisine ait değerlerden vazgeçip dünyalık bir şeyleri tercih etmesi istenildiğinde Allah Azza ve celle Cebrail'i gönderdi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme hepinizin bildiği ayeti okudu Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Bismillahirrahmanirrahim <Sessizlik> <Gül> Kul ya eyyüha el kafirun la a'budu ma te'abudun ve la an Sizlerin abed olanıma Azim olan Allah doğru söylemiştir. Böyle dedi Resulullah. Olmaz dedi Resulullah aleyhissalatu vesselam. Dedi olmaz. Allah bana kendisine ibadet etmemi istediyse, kulluğu ona hasretmemi istediyse, sizin dininiz, dünyanız, metanız neyiniz varsa sizin olsun dedi Resulullah. Bize öğretircesine okudu bu ayetleri Resulullah aleyhissalatü vesselam. Subhanallah. Zerre miskali meyletmedi Resulullah dünyalığa. Resulü aleyhissalatü vesselama hitaben demişti ya, sana, sana hoş gelecektir o söylediği şeyler. Gelmesin dedi, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam için gelmedi. Yine bir gün Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ashabıyla otururken ashabına nasihat etti. Dedi ki ashabım Allah bir gün bana dedi ki böyle anlatıyor ki tahriceden Tirmizi'dir sahi bir hadis. Subhanallah. Bunu söyleyen Resulullah'tır. Bakınız dünyaya meyletmiş mi meyletmemiş mi? Dünya menfaat uğruna ahiretini heder etmiş mi etmemiş mi? Subhanallah. Ashabına dedi ki ashabım bir gün Allah Azza ve Celle bana dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İstersen eğer şu gördüğün vadileri altına çevireyim. Sana saltanat vereyim. Rahat et bu dünyada. Termizli. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabını biliyor musunuz? Hatta ondan öncesini söyleyeyim. Asap diyor ki ya Resulallah, sizin Allah'a cevabınız ne oldu? Öyle ya size böyle bir teklif gelse ben şahsen merak ederim ne dedin ya kabul ettin mi? Derim yani. Ashab da aynen diyor ki ya Resulallah, sizin cevabınız ne oldu? Nice oldu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'a cevaben şöyle dedim. Şöyle istihanda ve şöyle temennilerde Şöyle istekte bulundum Allah Azze ve Celle'den Ya Resulallah Ya Allah Azze ve Celle Bir gün aç kalayım Bir gün tok kalayım Dünya servetlerine sahip olmaktan evladır Aç kalayım Ve sana sabreden bir kul olayım Beni ertesi gün doyur Ya Rabbi sana o günde şükreden bir kul olayım. En nihayetinde ya rabbel alemin. Adam gibi bir kul olayım. Anladınız mı dostlar? Sözün sahibi kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün aç kalayım. Bir gün tok. Aç kaldığımda sana sabreden bir kul olayım. Doy, doyurdun ya beni. Doyurduğun zamanda da sana şükreden bir kol olayım. Ama en nihayetinde adam gibi kol olayım. Allah bize de böyle duruş nasip etsin. Oğlum, Şimdi dedim ya bu ayeti ikiye böldük. İkinci kısmında da ne hikmetse bu ayeti okuduğum zaman başımızdaki idareciler aklıma geldi demiştim ya işte oraya geldik. Şimdi ayet çok ilginç. Diyor ki o konuştuğu zaman diyor siz diyor onun tesirinde dünyalık anlattığı şeylerin tesirinde kalırsınız. Halbuki diyor 205'i de okumuştum ya ardından hemen. Ardına döndüğü zamanda diyor ekin, tarla, hayvan, çoluk, çocuk ne varsa diyor ifsad eder. Öyle de oldu. Ahnaz ibn Şerik böyle yaptı. Resulü aleyhissalatü vesselama güzel sözler söyledi. Bakınız sahih rivayetler hepsinde geçer. Onlardan yani İslam'danmış gibi gösterdi. Dönüş yolunda da emin olunca herkesi katletti. Talan etti. Vallahi bu benim ilk böyle ayet okuduğum zaman böyle okuduğu Kur'an'la söylediği güzel sözlerle okuduğu şiirlerle Müslümanların gönlünü kazanan yöneticiler aklıma geldi. Sizin de gelmedi mi şimdi? Gelsin. Hatta ben daha ötesini söyleyeyim inşallah. Ondan öncesinde bir hadis var. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki akhir zamanda bir grup insan türeyecek ki bunlar dinle dünyayı talep edecekler. Allah-u Ekber. Sahih bir hadis. İnsanlara karşı yumuşak, dindar, dünyayı terk etmiş gibi görünmek için koyun postuna bürünürler onlar diyor. Dilleri şekerden tatlıdır. Kalpleri ise canavarlardan daha katıdır. Hadis. Vallahi dilleriyle, konuşmalarıyla hakikaten onlardan eminmişiz gibi olmamızı isterler. Arkasını döndükleri vakitte Müslümanlara yapmadıklarını bırakmazlar. Ben çok iyi hatırlıyorum. O dönem yine Hollanda'daydım. Şu anda Amerika Amerikan devlet başkanı başkan seçildiğinde sadece ve sadece adında Hüseyin geçiyor diye kurban kesen Müslümanları tanıyorum ne demek istediğimi anlatabildim mi adında hatta çok geçmedi ilk ziyaretini Endonezya'ya yapmıştı orada Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dedi kurbanlar kesildi ya ya daha uçağıyla memleketine gelmeden senin benim ülkemde 2 milyon Müslümanı katletti doğru muyum ama sen onun adında Hüseyin geçiyor diye kurban verdin. Ama o ise iki milyon tane Müslümanı kurban etti Irak'ta. Yine bugün şölenlerde Kur'an ayetleri dilinden düşmeyen yöneticiler bizleri bu hale sürüklemedi mi? Bugün Allah'ın haram kıldığı fuhşiyatı mahallemize taşımadı mı? Allah Azza ve Celle'nin yerin dibine gömdüğü Lutileri bugün mahallemizde komşu yapmadı mı? Siz söyleyin. Vallahi yaptı. Anlattıklarıyla süslü gösterdiler. İkna ettiler. Ediyorlar da. Ama diyor ki Allah Azze ve Celle işte Rabbim bize haber veriyor. Allah bize ibret almayı nasip etsin. Diyor ki, Allah'ın en büyük hasmı onlardır. Kandırmayacaksın kimseyi. Kardeşlik ayetini okuyorsan, kardeşine sahip çıkacaksın. Filistin bizedir, bizimdir. Biz, biz onu koruyacağız diyorsan, ticaret hacmin artmayacak. Vallahi ben bu ayet okuduğum zaman bu aklıma geldi. Sizlerle de içtenlikle paylaşmak istedim kıymetli dostlar. 206. ayeti kerime inşallah bunda çok kısa paylaşmak istediğim bir nokta var. Onu sizlerle paylaşıp dersimizi de bitirmek istiyorum. 206. ayeti kerimede mealen diyor ki Allah azza ve celle böylelerine esas Allahu ekber ya. Hakikaten manidar ayetler diyor ki Allah Azze ve Celle az önce anlattığım tipleme var ya bu profil böylelerine ittekullah Allah'tan kork dendiğinde subhanallah benlik ve gurur kendisini günaha sevk eder yani birisi gelir de ona Allah'tan kork diye bir uyarıda bulunduğu zaman onun sadece kibri ve gururu artar diyor ceza olarak ona cehennem yeter orası ne kötü bir yerdir diyor Allah şimdi hutbelerde cuma günü dinliyoruz değil mi ittekullâhe ve atiyâuh her da bunu niye söylüyoruz her cuma günü bunu niye söylüyoruz Allah'tan kork ey kul bundan daha büyük bir hatırlatma var mı İşte ayette diyor ki böyle bile desen ona sadece gururu ve kibiri artar diyor ve böylelerine en layık yer cehennemdir diyor Allah. Orası ne kötü yerdir diyor Allah. Allah bizim akibetimizi oradan beri eylesin. Halbuki olması gereken bu mu? Allah'tan kork ey Müslüman. İttekullah dendiği zaman akan sular durmalı. Seni Allah'tan korkmaya davet ediyor çünkü. Kim gibi? Bir tane misafir ağırlayayım ben. Ondan sonra da bitirelim inşallah. Harun Reşid. Allah ona rahmet etsin. Harun Reşid bir gün tabii öncesi var onun bir Yahudi tarih kitaplarında böyle geçiyor. Çok araştırdım ama birçok teferruat bulamadım. Bir Yahudinin bir isteği var. Dikkat edin lütfen. Kapısını aşındırmış Emir Al-Mumininin. Harun Reşid'in kapısını aşındırmış. Bir isteği var. Harun Reşid de her defasında onu geri gönderiyor. Olmaz diyor yani. Ben de diyorum ki eğer makul bir şey olsaydı Harun Reşid ona evet derdi. Demek ki siyaseten, konjektür gereği, sosyo sosyolojik belki gereği, olumsuz cevap veriyor. Her defasında fırsat buldukça Yahudi geliyor. Yani isteğinin ne olduğu tarih kitaplarında geçmiyor. Sıbhanallah. Çok ilginç. Harun Reşit'in kapısını aşındırmış. Yine bir gün Harun Reşit atında. Bakıyor ki Yahudi yine kapısına gelmiş. Harun Reşit'in işte üzengisinden tutmuş. Habire isteğini istiyor. Olmaz diyor. Ya. Var git yoluna. Atını sürmeye başladığı anda Harun Reşit Yahudi arkadan bağırıyor. Emiran müminin Allah'tan kork diyor. Ne yapsa iyi? atından iniyor secdeye kapanıyor secdeden başını kaldırdıktan sonra hafif böyle oturur vaziyette diyor ki bunun isteğini yerine getirin isteğini yerine getirdikten sonra yardımcısı soruyor diyor ki ya emir al müminin diyor ki adam dedi diye secdeye kapandın ne oldu ne iş yani anlamaya çalışıyor diyor ki vallahi ne adam dedi diye ne de isteğini yapıp yapmamakla alakalıydı bu Atımdan inip alnımı secdeye koymamın tek bir nedeni vardı. Duymadın mı? O adam beni Allah'tan korkmaya davet etti. Var mı ötesi? Diyor ki sen diyor Bakara 205 okumadın mı? İşlediğimiz ayeti okuyor Harun Reşid. Diyor ki o kimselere Allah'tan kork dendiğinde gurur kendisini, kibir kendisini engeller ayetini okumadın mı? Onlardan mı olaydım Hı? Onlardan mı olaydım Onun için secdeye vardım diyor Allah'tan kork Böyle anlaşılmalı Hazreti Ömer Halifedir Radıyallahu anh Sokakta yürürken Bir tane yaşlı kadın Bir rivayete göre Bir rivayette de normal birisi olduğu söylenir bir nasihatta bulunmak üzereyken, ''Ya emiral mu'minin'' ''Allah'tan kork emi'' der. Hiçbir şey yok ortada. Hiç hiç. Hemen yanındakiler, sen, Müslümanların halifesi, Ömer radıyallahu anh'dan için öyle diyor, Müslümanların halifesiyle konuşurken, ağzına ve üslubuna dikkat et deyince, Ömer radıyallahu an yardımcısının yakasını topluyor diyor ki yemin olsun birisi size Allah'tan kork dendiğinde onun konuşmasına müsaade etmezseniz sizde hayır yok eğer ki müminlerin emiri olarak da ben onu dinlemezsem vallahi bende hayır yok o sana Allah'tan kork demiş var mı ötesi Hı? yok Allah bizim kibrimizi artırmasın oğlum inşallah Allah'tan kork dendiği zaman hakkıyla İtaat eden, icabet edenlerden olmayı nasip o müessar eylesin. Allah hepinizden razı ve memnun olsun dostlar. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip o müessar kılsın. Subhane rabbika rabbil izzeti amma yassifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve